Azerbaycan'dan Hüseyin Bey diyor ki içki ikram edilen düğünlerde oraya gitsek ve içki olmayan bir odada normal düğün yemeğini yesek acaba caiz olur mu? Evet. Şimdi prensip, prensip olarak içki içmek haram olduğu için haramın işlendiği bir yerde bulunmak da doğru değil. Yani hmm. buna işareten yani ayet hadisler var. E, dolayısıyla e, Müslümanın düğüne, düğünü icabet etmek de sünnettir değil mi? Yani Müslümanın Müslümanı olan 6 tane hakkı vardır diyor Peygamberimiz. Bunlardan birisi davet ettiği zaman icabet etmektir diyor. Diyorsa, gelirse, e, bu tür davetlere icabet etmek Peygamberimizin sünnetidir. Peygamberimizin tavsiyesidir. Ama içki içiliyorsa e, o içkili mecliste bulunmak doğru değildir. Ama bu bir akrabanız, komşunuz, sizin böyle bir içkili düğün yapmaya da e, engel olma şansınız yoksa, yani gitmediğinizde darılacaksa, yani ilişkilerinizde kopma olacaksa, yani gidersiniz, içki içilen yerde bulunmazsınız. İlla e, kişinin yemeğini de yemek gerekiyorsa, o da soruda ifade edildiği gibi, içki içilmeyen bir mekanda yiyebilirsiniz, bir, sak bir sakıncısı olmaz. Hmm. Evet.